O sıralarda fakirlerin annesi diye tanınan yeni zevcesi Zeynep hastalandı ve vefat etti. Vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle henüz 8 aylık evliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı ve onu baki mezarlığında kızı Rukiye'nin mezarının yakınına gömdü. Bunu takip eden ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni Ebu Selem'e Uhud'da aldığı önce çabuk iyileşen fakat sonradan tekrar açılan yara nedeniyle öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü sırada onun yanındaydı ve o son nefesini verirken dua ediyordu. Öldükten sonra gözlerini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapattı.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 Fakat belki de kendi yaşı ilerlediği için 14 yaşındaydı, bu kez durum farklıydı. Ayşe radıyallahu anha Ümmü Seleme'yi sık sık görürdü. Fatıma'nın düğün hazırlıklarını birlikte yapmışlardı. Fakat Ayşe hiçbir zaman ona muhtemel bir rakip gözüyle bakmamıştı. Fakat şimdi Medine'de herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evliliğinden ve gelinin güzelliğinden konuşuyordu.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 Fakat Yesrib'den savaşa hazırlanıldığı haberleri geliyordu. Kararını değiştirmesi için ona bazı şeyler öne sürülebilir miydi? Ebu Süfyan, Süheyl ve diğer birkaç Kureyş liderine danıştı. Birlikte bir plan yaptılar. Gatafan kabilesinin Beni kolunun liderlerinden olan Nuaym, Süheyl'in arkadaşıydı ve o sırada Mekke'deydi. Ona güvenebileceklerini düşündüler.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 Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek başıma bile olsam gideceğim dedi. Bu iki kelime Nuaym'ın tam başaracağını sandığı anda tüm çabalarının boşa gitmesine neden oldu. Fakat kendisine rağmen görevinin yanlış olduğunu fark etmişti. Medine'de kendi deneyimlerinin ve etkisinin ötesinde bir şeylerin yürürlükte olduğunu anlamış ve İslam'ın ilk tohumları kalbine yerleşmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceden kararlaştırdığı şekilde çok sayıda deve ve sürücüsüyle onda atlı adamı yanına alarak yola çıktı. Çoğu Bedir panayırında satmak üzere yanlarına ticari eşya almışlardı. O sırada Ebu Sufyan Kureyşlilere şöyle diyordu. Bir iki günü yolda geçirelim sonra geri dönelim.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 Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen 400 kişilik bir ordu kurup necd üzerine yürüdü. Ama onlar oraya ulaştıklarında düşman çoktan kaçmıştı. Bu sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme korku namazını nasıl kılacağını anlatan bir vahiy geldi.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 Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken asaptan biri elinde yakaladığı bir kuşla geldi. O sırada yavru kuşun annesi kendisini o adamın ellerine attı. İnsanların yüzü şaşkınlıkla dolmuştu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu kuşa mı hayret ediyorsunuz? Onun yavrusunu aldınız o da merhametinden kendisini sizin ellerinize yavrusunun yanına attı.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birkaç kişinin geriden takip ettiği ve diğer grupların çok önlerde yol aldığı haberini de vermiştir. Cabir'in devesi yaşlı ve zayıf olduğu için çoğunluğunu oluşturan ilk gruba ayak uyduramamış ve geri kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona rastlayınca neden bu kadar geri kaldığını sordu. O, ey Allah'ın Resulü dedi. Bu deve bundan hızlı gidemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveni çöktür dedi. Kendi devesini de çöktürdü. Cabir radıyallahu an bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Şu sopayı bana ver dedi. Ben de verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki sopayla bir iki kez ona vurdu. Daha sonra deveme binmemi istedi ve yolumuza devam ettik.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 bana iyi bir seçim yaptığını söyledi. Daha sonra bana, Medine'den üç mil uzaktaki Şirara ulaştıklarında, develeri orada kurban edeceğinden, günü orada geçireceğimizden ve karımın bizim eve dönüş haberimizi aldığında, minderlerin tozunu silkmeye girişeceğinden bahsetti. ''Bizim hiç minderimiz yok.'' dedim. O, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Olacak, eve döndüğünde yapılması gerekenleri yap.'' dedi. Döndüğümüz günden sonraki ilk sabah devemi aldım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı önüne çöktürdüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana deveyi oraya bırakıp mescitte iki rekat namaz kılmamı söyledi. Ben de onun dediğini yaptım. Daha sonra Hazreti Bilal'e bana bir birim altın vermesini emretti. Bilal radıyallahu anh terazinin tarttığından biraz daha fazlasını verdi. Altını aldım ve gitmek üzere geri döndüm. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni geri çağırdı. Deveni al dedi. O senindir. Onun için sana ödenen para da senindir. Bu aylardan birinde Farisi Selman danışmak ve yardım dilemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Beni Kurayza Yahudilerinden olan sahibi onu Medine'nin güneyindeki arazisinde o kadar sıkı çalışmaya zorluyordu ki.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 Fiyatın geri kalanını ödemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maden ocaklarından biri tarafından verilen kuş yumurtası büyüklüğündeki altın parçasını Selman'a verdi. Selman radıyallahu anh bunun özgürlüğünü satın almaya yetmeyeceğini düşünerek bu benim ödemem gerekenin ne kadarını karşılar acaba dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altını ondan aldı ve ağzına koyup dilinin etrafında çevirdi. Sonra Selman'a uzattı ve bunu al fiyatın tümünü bununla öde dedi. Selman radıyallahu anh 40 birim altına denk gelen bu altını verdi ve özgürlüğüne kavuştu. Medine'de bir ay daha barış yaşandı. Bir aydan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bin kişilik bir orduyla Suriye sınırındaki Dumat el Cendel vadisine doğru 500 millik bir sefer yaptı. Çoğu Beni Kalp kabilesinden olan çapulcuların buralarda karışıklıklar çıkardığı haberi gelmişti. Çapulcular birçok kez Medine'ye gitmekte olan kervanların un ve yağ stoklarına el koymuşlardı. Onların Kureyş'le bir anlaşmaya girmiş olmaları ihtimali de vardı.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 Onun varlığının cazibesi Allah tarafından o denli arttırılmıştı ki iyi niyetli hiçbir kimse ona karşı koyamazdı. Ben size oğlunuzdan, babanızdan ve diğer insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Fakat cümle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini belirtmekten çok zaten var olan ve anam babam sana feda olsun deyimiyle ifade edilen sevginin tasdiklenmesiydi.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 Fatıma radiyallahu anha çoğunlukla iki oğlunu ona göstermek için getirirdi. Hasan yaklaşık olarak bir buçuk yaşında, Hüseyin ise sekiz aylıktı ve henüz yürümeye başlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla annesi Zeynep'in yanından ayrılmayan torunu Ümame'yi de severdi. Birkaç kez Peygamber aleyhissalatu vesselam onu mescide getirmişti. Namaz sırasında ayakta durduğu zamanlar omuzunda taşımış, rükû ve secde sırasında yanında oturtmuştu. Ayağa kalktığında tekrar omuzuna bindirmiş ve namazı bu şekilde kıldırmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği çocuklardan biri de Zeyd ve Ümmü Eymen'in oğulları Üsame'ydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu hem kendisine değer verdiği hem de anne ve babasını sevdiği için seviyordu. Üsame evin bir torunu olarak çoğunlukla evin içinde veya kapısının önünde vakit geçirirdi. Çoğu öğleden sonraları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu gibi Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ziyaret ederdi. Çoğu zaman aile meseleleri ve iş konuşmaları birbirinin aynı oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet meselelerini kayınpederi Ebu Bekir, oğlu Zeyd ve damatları Ali ve Osman'a sormayı tercih ederdi. Fakat iş sanki Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanını alacak kadar fazlaydı. Çünkü tüm Medine'de bir problemi çözmede, bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmada hiçbir söz onunkisi kadar etkili değildi.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 Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken, nasıl Musa'yı bütün alemlerin üstüne seçkin kılana and dersin demişti. Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmiş, o da sinirlenerek Müslüman'ı azarlamıştı. Kur'an'da Musa aleyhisselam hakkında şöyle deniyordu. Allah Celle Celaluhu, Ey Musa dedi, Sana verdiğim risaletimle, ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım Gerçek şu ki Allah Adem'i Nuh'u İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti Adamın asıl düşüncesini anlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Benim Musa'dan daha iyi olduğumu söyleme diye ekledi Başka bir yanlışlığa dikkati çekerek de Hiçbiriniz benim Yunus'tan daha iyi olduğumu söylemesin demiştir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 İlk önce durumunu Ebu Bekir radıyallahu anh'a açmış fakat Ebu Bekir bu soruna daha yetkili birinin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çözüm getirebileceğini hissetmişti. Adamın yüzü acıyla doluydu. Peygamber aleyhissalatu vesselam sorunun ne olduğunu sorduğunda ''Ey Allah'ın Resulü, Hanzala iki yüzlü bir adam'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla neyi kastettiğini sorduğunda şöyle dedi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 Kapıyı Zeynep radıyallahu anh'a açtı ve kapının önünde durarak Zeyd'in evde olmadığını söyledi. Fakat yine de içeri girmesi için onu davet etti. Bir anlık bakışma iki kuzen arasında sürekli var olan sevginin ikisi tarafından da farkına varılmasına yol açtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in kendisini sevdiğini, kendisinin de Zeynep'i sevdiğini ve bunu Zeynep'in de bildiğini biliyordu.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 Zeyt radıyallahu anh eve döndüğünde Zeynep ona peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretini ve giderken okuduğu duayı anlattı. Zeyt hemen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Evime geldiğini duydum. Bana annemden ve babamdan daha yakın olduğun halde neden içeri girmedin? Yoksa Zeynep mi hoşuna gitti? Eğer öyleyse onu boşayayım. Bu zayıf bir rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep'i doğduğundan beri tanıdığı, orada ilk defa görmediği ve Zeynep pek taraftar olmadığı halde onun Zeynep'le evlenmesinde ısrar ettiği hatırlanmalıdır. Bu olay kendi sınırları içinde istediği kadınla evlenen feodal beyleri hatırlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil oğulluğunun başka bir Müslümanın veya kafirin karısına bile göz dikmekten uzaktır. Gerçi bu da bir insandır ama Allah'ın onda canlı hale getirdiği İslam ahlakı ve Müslüman karakteri buna müsaade etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ısrar ederek karını tut ve Allah'tan kork dedi. O bir keresinde mübah olan şeyler için Allah'ın en sevmediği şey boşanmadır demişti.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından biriyle konuşurken vahiy geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine geldiğinde ilk sözü şunlar oldu. Kim gidip Zeyneb'e müjde verecek ve Allah'ın onu gökte benimle evlendirdiğini haber verecek. Uzun süreden beri kendisini aileden sayan Safiye'nin hizmetçisi Selma oradaydı. Bu sözleri duyunca hemen Zeynep'in evine gitti. Zeynep bu sevinçli haberi duyunca Allah'a hamd etti ve hemen Kabe'ye doğru secdeye kapandı. Daha sonra bileziklerini, bilekliklerini ve gümüş kolyelerini toplayıp Selma'ya verdi. Zeynep radıyallahu anh'a artık genç değildi. Hemen hemen kırk yaşına gelmişti. Fakat yine de dikkat çekici güzelliğini koruyordu. Bunun yanı sıra o zahit bir kadındı.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 Diğer ayetlerde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onu takip edenler arasındaki büyük ayrımı vurguluyordu. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmezlerdi. Allah'ın ona dörtten fazla hanımla evlenme izni vermesi sadece ona mahsustu. Toplumun geri kalanı bu izne dahil değildi. Bunun yanı sıra